24. Bölüm Şefaat Şefaat, bazı müminleri bağışlaması için ahirette Allah'tan istekte bulunma anlamında kullanılır. Biz burada Şeyh Efendi ile iyi geçiniyoruz ki, belki ahirette eteğinden tutarız, belki bize faydası dokunur. Yani size şefaat edeceğini mi söylüyorsunuz? Neden olmasın? Büyük Şeyh Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu Hazretleri, Risale-i Kudsiyesi'nde şöyle buyurdu: Ebu Bekire varıncaya kadar bütün silsileden yardım istemeyi adet et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vararak ondan da yardım iste. Şeyhini şefaatçi, aracı kıl ki seni sevinçle doldursun. Şeyh şefaat yetkisini kimden alıyor? Allah hangi şeyhe böyle bir yetki vermiştir? Her namazın arkasından okuduğumuz ayet el-kürsiyde onun izni olmadan. Onun katında şefaat edecek olan da kimmiş? Buyurulmuyor mu? Ebu Bekir'e varıncaya kadar bütün silsilenizden yardım istemeyi adet edinip, kıyamete kadar cevap veremeyecek kişileri razı etmeye çalışacağınıza, Allah'ı razı etmeye çalışsanız olmaz mı? Biz her şeyi Allah rızası için yaparız. Çünkü Tevbe suresi 72. ayette şöyle buyurulur. Allah'ın rızası her şeyden büyüktür. Allah'ın şirk saydığı şeyleri yaparak onun rızası kazanılır mı? Siz ne Kur'an'a uyuyorsunuz ne de aklınızı kullanıyorsunuz. Allah Teala şöyle buyurur. Allah pisliği aklını kullanmayanların üstüne bırakır. Yunus Suresi 100. Ayet Şu ayetler sanki sizi anlatıyor. De ki Allah'a yakın sandıklarınıza yalvarıp durun. Onların göklerde de yerde de zerre ağırlığında bir şeye sözleri geçmez. Onların bu iki yerde ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlar arasından bir destekçisi de bulunmaz. Allah katında şefaatin, onun izin verdiği kimseden başkasına yararı olmaz. Sebe suresi 22 ve 23. ayetler Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an ile uyar. Onların Allah'tan başka ne dostları ne de şefaatçileri vardır. Belki çekinirler. En'am suresi 51. Ayet Allah kime şefaat yetkisi verirse, yalnız onlar Allah'ın dilediği kimselere şefaat edebilirler. Allah önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. O'nun razı olduğu kişiden başkasına şefaat edemezler. Kendileri de O'nun korkusundan titrerler. Enbiya Suresi 28. Ayet A. Şeyhin müridi savunması Bizim Şeyh Efendi'ye bakışımız, onun bize yardımcı olacağı yolundadır. Mesela bugün mahkemede avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ama genellikle avukat tutanlar davayı kazanırlar. Şeyh Efendi de bizim avukatımızdır. Siz gizli açık her şeyi bilen Allah'ı hakimle bir mi tutuyorsunuz? Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Kimseye bir haksızlık yapılmaz. Hardal tanesi ağırlığında da olsa oraya getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz. Enbiya Suresi 47. Ayet Kötü işlerle uğraşanların cezası o kötülüğün bir kat fazlasıdır. Alçaklık her yanlarını sarar. Allah'tan koruyacak kimseleri de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçalarıyla örtülmüş gibidir. İşte bunlar cehennem ateşi için arkadaş olanlardır. Hep orada kalacaklardır. Yunus Suresi 27. Ayet Durum böyleyken Şeyh Efendi kimi kimden kurtaracaktır? Allah haşa haksızlık yapmasın diye devreye girecek ve müridini ona karşı koruyacak öyle mi? Bu ne büyük bir sapıklıktır. Ensardan Ümmül Ala diyor ki, muhacirlere Kur'a çekilince bize Osman bin Maz'un düştü. Onu evlerimize yerleştirdik. Sonra ölümüne sebep olan hastalığa tutuldu. Vefat edince yıkandı ve kendi elbiseleri içine kefenlendi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. O sırada dedim ki, ''Ebu Saib, Allah sana rahmet eylesin. Allah'ın sana gerçekten ikramda bulunduğuna şahidim.'' Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. ''Allah'ın ona ikram ettiğini ne biliyorsun?'' Dedim ki, ''Babam sana kurban Allah'ın elçisi. Allah ya kime ikram eder?'' Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Evet, ona kaçınılmaz gerçek geldi. Vallahi onun için hep hayırlar bekliyorum. Ama ben Allah'ın elçisi olduğum halde nasıl karşılanacağımı vallahi bilmiyorum.'' Ümmü'l-Ala dedi ki, ''Vallahi bundan sonra hiç kimseyi tezkiye etmem.'' Bir ayet şöyledir. ''De ki, ben elçilerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmem.'' ''Ben sadece bana vah yolununa uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.'' Ahkaf Suresi 9. Ayet Ama siz şeyhinizin cennete gireceğinden emin olduğunuz gibi, sizi Allah'ın vereceği cezadan kurtaracağından da eminsiniz. Bu güven size nereden geliyor? Şu ayetler üzerinde çok düşünmek gerekir. ''Allah bir takımını yoluna kabul eder, bir takımı da sapıklığı hak eder.'' Sapıklar şeytanları Allah ile aralarındaki veliler sayarak onlara tutunan ama kendilerini doğru yolda gören kimselerdir. Araf suresi 30. ayet Kim Rahman'ın zikrini, Kur'an'ı bulanık görürse başına bir şeytan sararız. Onun arkadaşı olur. Onlar bunları yoldan çevirirler ama bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf suresi 36 ve 37. ayetler Rahman'ın zikri Kur'an'dır. Kur'an'a zıt davranışlar içinde olduğunuz halde bunu görmezlikten geliyor ve adına evliya dediğiniz kişilerin arkasına takılıyorsunuz. Üstelik kendinizi hak yolun ortasında zannediyorsunuz. Size bu şekilde yol gösterenler ancak şeytan olabilirler. B. Müridi Allah'a takdim Müftülükte bir müftüyle görüşmek istesen, araya bir kapıcının girmesi, bir kişinin seni müftüye takdim etmesi gerekir. Araya kimse girmeden bir yetkiliyle, bir bakanla pat diye görüşebilir misin? İşte Şeyh Efendi de bizimle Allah arasında bir vesile, bir vasıta olmaktadır. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah Teala için bu söz nasıl söylenebilir? Bu müşriklerin inancıdır. Şirk, Allah ile kul arasına vasıta koyup Allah'ı ikinci sıraya koymaktır. Zümer suresinde buna dikkat çekilmektedir. İyi bil ki saf din Allah'ın dinidir.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 Lütfen bana söyler misin? Yaratan, besleyen, büyüten ve sana senden yakın olan Allah mı seni daha iyi tanır yoksa Şeyh Efendi mi? Tabii ki Allah tanır. Peki Şeyh Efendi senin neyini Allah'a tanıtacak? He...